Yancı mı? Prima ya, Daha ne 20 olsun. sene olmuş Daha ne Güzel akıyor ya Evet <gülüyor> Evet abi Güzel okuyorsun bak ya Beraber Evet Biz ilk defa bunu dinliyoruz ya. Yani. Yan yana ilk defa radyoda dinliyoruz. Aynen. 20 sydı ilk defa çaldığımız evet. zaman ilk defa i̇lk dinliyoruz, ilk defa dinliyoruz yani. yan yana. Ne diyorsun? 94 falan. 90 94. 94. Eski yeşil. Eski yeşil. <gülüyor> Sen ben oran oran topçu. Evet topçu 3 kişi. kişiydik. He. He. Şu anda salon full Allah bilir. Full full değil mi? Değil değil. Abi can. Ne yapıyorsun be abi? Zaman kullanıyormuşuz böyle. Evet, evet. York New, York York New York geliyor. <gülüyor> Arka lard. Afrik Afrik <gülüyor> New York geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Abi> bence çok, <gülüyor> çok güzeldi yani. <gülüyor> Gerçekten çok güzeldi o günler ya. Baksana. Trene binmiş geliyorsun moruk yani. Güzel. Çocuksu. Çok samimi ya. Yani. <gülüyor> çok hiç, eli çok Hiç elendi. şey yok yani. Çok elendi. Abi dik kubit falan bir Paketlemi şey. Paketlemi dur. Yok <gülüyor> hiç yani. Abi çok <gülüyor> eğlenmişiz çok ya şey. gerçekten dinlerken sadece onu anlıyorum yani <gülüyor> her şeyi şey böyle her şeyi dokunmaktan her şeyin tonunu değiştirmekten böyle ve şey. üç kişi birlikte yapmışız bunu <gülüyor> <gülüyor> bence Pazara, Pazara, Pazara. Aa, bak bunu bak, evet hatırladın bu, mı bunu evet bunu evet. bağlıyorduk bak <gülüyor> dokuz e sekiz biraz ucundan dinleyelim mi buyurun Hasan, Nasil Gitar Pazara, Nasil Hassan, Dokus, Sekiz, Dokus, Sekiz, Gitar Pasara, Hasan Gitar Dokus, Sekiz, Dokus, Pazara, gider. Hoppa, Hasan Nika, Hassan, Dokus, Sekiz, Pazara, Opa, Hassan, Gider Hoppa Dacie, kim Dacie. Pan Dacie, Pan Dacie. Pan Dacie, Pan Dacie. Pan Dacie. Pan Dacie. Pan Dacie. Ama bugün böyle Dacie. Pan Dacie. Pan Dacie. Bak evet. ne iyi olmuş yani. Ben hatırlıyorum hayal mı yani. Sen dedin bu akşam neydi o arkadaşının ismi? Günay. Heh, günay dedin. Şeyi çekti. O zaman da bende vardı DAT makinası. Ver bende kalsın dedim. DAT da kaldı. Evet. Sonra ne oldu? Ya bunlar şey dediler. DAT çalan alet kalmadı artık dedi. Geçen evet. bir tane bilmem ne var. Dedik bunları şey yapalım. Derken dinledim ben. Ya dedim burada bir çalınmış yani bir ciddi He. bir durum varsa da verdim ilk kurtarmışız arşiv yani değil mi evet, kayıt abi. ya Zey, bizde şey yok abi hiçbir şeyin <gülüyor> kaydı yok yani <gülüyor> bu mesela benim ben mesela şey yaptı bunu dinlemek yani ben yeşilde gittim o günler eski şey <gülüyor> bütün arkadaşlarım gözümün önünden değil geçti mi? bütün geceler değil mi ya bir tane kayıt dinli dinliyorsun alt tarafı <gülüyor> ya yani bunun bizim için değeri hani şimdi burada kalkıp bir iki sağırlar birbirine ağrırlar bunu övücek halimiz yok ama bu bizim <gülüyor> Bir sahne üzerindeki şeyimiz ya yani. Paylaşılmış bir e, öyle duydular bir, ya. E, basit bir şey yani. Basit bir şey aslında. Çünkü bu, biz bunu kendimize eğlendirmek için yapıyorduk. Hmm. Ve insanlar da eğleniyordu. E, buna buraya denk gelmesi yani, Allah'tan sen ortaya çıkardın bunları da. Ben de açık radyoya ne yapalım diye düşünürken ya dedim canla gidelim şu kaydı hem beraber dinleyelim. Çok yeni de, bu yani. Evet, fırından yeni çıktı değil mi? Evet evet. Üç beş hafta, evet, yani. Beş hafta yani önce şey yani. Yirmi senelik hmm. hikaye. Biz bundan sonra o e, 9-8 bir şey falan filan diyorduk ya ondan sonra o parça başlayacak ama bu arada şey e, dinleyenler için 0 2 1 2 destek attı zaten bu sene çok acayip destek olmuşsunuz herhalde bu gece desteği patlatırız yani e, böyle ikimiz yan yana eski babalar <gülüyor> oyunu işte social club abi Babaylar. eski işin social Ee, devam edelim ablalar, abiler, kardeşler, açıklar babalar. 112 343 41 41 dinleyici destek hattımız. 212 343 41, 41. Bağlı abi. Şimdi bu parçanın adı Orhan Topçuoğlu'na birlikte bir, ilke... bir doğaçlama yapacağız. Parçanın adı bo, bo, bo,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 She got dumps, but the bottom? But good, but which But the ticket you to the ticket Tu tu tu patate tu tu patate tu tu patate tu tu patate tu tu táxi táxi táxi táxi táxi táxi táxi táxi táxi táxi Sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag Evet, Oradan bir abi. kayıt oran Topçuğlu ve Uğur Yüceli dinlediğiniz. <gülüyor> <yen şey. gülüyor> sağ olun. Bir efendim 20 senelik kurbettikten sonra Türkiye'ye gelmişim. Atlas Pasajı'nda neydi? Açık ne, Ay ne diyorum ya? Akbank Caz Festivali. Efendim konserlerden sonra jam sessionler oluyor. Ünlü üstak safoncu David Muray. Evet, evet normal bir jam session oluyor. Saat 11'de saat haliniz geliyor. Evet. Bana geldin sahneye dedin ki hafif de böyle bir şey hafif sen yani siz, 56... sen davulcu ben şeyci hani amatör bilmem ne biraz da böyle bir nedense bir şeyle geldin. <gülüyor> Dedi ki çalmak istiyoruz biz beraber çalalım Peki çalalım dedim. Orada gittin hakikaten minibüsü gördüm. Minibüs değil abi. 56 Ella, Plymouth. Plymouth içi şey dolu. son aleti Bakar. dolu. iki tane tip bana bakıyor böyle. Ben de o zamandır bir senedir falan buradayım. Burada Bu hadisenin burada bir bu coğrafyaya biraz aykırı olduğunu bilecek kadar buradayım yani. Aa dedim burada bir dakika bir ciddi durum <gülüyor> Ciddi bir durumlar var abi. Sahneye geldik. Bak Belki hatırlamazsın. Çaldık tamam mı? Niye hatırlamayayım oğlum? Hayır, mı? Bir dakika. <gülüyor> niye ne, ne, hatırlamayacağım biliyor musun? Şey koltuktan düştü barda ya. Tam kapının yanında üç tane genç kız oturuyordu. Bunlar gecenin iki buçuğunda ilahi söylemeye başladılar. Büyük bir ihtimal hani Türk Müzik konservatorlar falan şeydi. Üç tane hatundu. David Murray şeydeydi ha. Bardeydi. Pat diye düştü. Ben dedi beye bak. Yani Sarhoşoğlu düştü falan. Kaldırdım herifi. Biraz hafif tanışılığımız var yani. Dedi ki Can dedim David ne oluyor? Can dedi sen gitmiyor musun dedi. Bir kere Avrupa Turnesi. Evet. Ben nereye gidiyorum dedi. Gece dedi, hani Zürih'e gidiyorsun. Salzburg'a gidiyorsun. Mine'ye gidiyorsun. Gece 12, Bak sabahın 3'ü. This is too much family. <gülüyor> evet, Bir gece için bana fazla geldi dedi. Yani perküsyon... Abi, gerçekten var. ermiştir orada elif yani. <gülüyor> Düştü. Şimdi orada perküsyonlar konser verdi. Bir de ilahi söylüyor kızlar var. İlahi kızlar dört buçukunda ilahi söylüyorlar. Bence gerçekten... Ben abi korkardım yani. ben <gülüyor> Devin kopmuş ben Çok konuştunuz ki abi. parça çalacağız şimdi. Yani bir önüne geleceğim de. Yani bundan evvel dinleyicileri şu senin daha Muhsin Bey zamanında Taksim Meydanı'nda yaşadığın bir olay var. Bu beni çok hmm. etkiledi. Biliyorum bunları hmm. anlatmaktan hoşlanmıyorsun ama yani dinleyicilerin hmm. bu parçayı anlamasında şey vardır çünkü bu çok çok çok benim önemsediğim bir şey. Hakiki olmakla ilgili bir şey paylaşır mısın? E, esas da bir çok uzun konu yani. Bu, yani e, ona girmiyoruz. Şey, evet. Peki şöyle e, Urfa'ya gittim. Orada bir dönem e, öyle takıldım. Hı hı. İnsan dinledim. E, e, döndüğüm zaman böyle hoyrat atıyordum yani. Urfa hoyratları falan. Hı hı. Şey bir, bir mü oldu yani kısacası. Tamam. Çok uzun konudur bu. Tamam. Dönülür o durumlar. O girdi şey yani. Yok yok öyle. O, öyle. <gülüyor> i̇şte, biraz e. profesyonel, biraz şey gönüllü şey. Ama şey <gülüyor> gerçekten yani böyle. Büründün yani olaya. iyi Değil mesela mi? Mesela ben e, uzun konu dedim şu oraya gittim zaman mesela abi Urfa'dan Doğu Karadeniz'e dağlara kadar orada olduğumu hissettim. Hı. Bu çok şey. Hı. Hı. Senin e, e, bir espriyle bağlamak istediğin yerse eee Ben hangi memleketten birisini oynadıysam oralı zannediyorlar. Evet. Urfalı bir şey oynadıysam. Sen Urfa'lısın saklıyor. Antepli diyor ki Antepli ama mı? Hı. Böyle, Hı. Diyor. Ağrına gideyim. Urfalıyım diye. O dağım da ağır bilmiyorum <gülüyor> Karslı diyor ki yok abi buralım falan. Böyle bir şey var. Doğu Anadolu'da e, ve Hı. Güneydoğu Anadolu'da. Hı. Bir yakıştırma var. Bu Muslime filmini oynadıktan sonra o zaman beni kimse tanımıyor. ...sen böyle bir renkli anekdot olsun diye... ...bunu anlatmamı istedin ama. Yoksa <gülüyor> <gülüyor> ama yani... ...oradaki... <gülüyor> Sizin, yani ...ve şeydi yani. abi... Muhsin Bey filmi oynamışım... Ben onda <gülüyor> yürüyorum... ...Urfalı'nın bir geldi... E ...dedi ki... ...abbi dedi... ...Selamun Aleyküm... ...Elamun Aleyküm... ...Aleyküm Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm dedi... ...burada ne yapıyorsun? Nasıl? Abi ne işin var İstanbul'da? Valla dedim ben kardeşim İstanbulluyum. Nasıl İstanbulluyum? Valla dedim burada. <gülüyor> burada yaşıyorum kardeşim. Kuzguncukta doğdum büyüdüm. <gülüyor> o dedi sen bu Muğol'ü, Muğol İsmail filminde oynayan adam değil misin? <gülüyor> <gülüyor> dedim de ki o benim yani. Sen, Ali Nazik sen değil mi sen abi dedim. Benim. Diyorsun ki ben İstanbulluyum. <gülüyor> Dedim vallahi burada doğdum. yani Sen Urfa'yla hiçbir alakalıydın. Karıyor evet. mu? Evet. <gülüyor> tüh! Dedi. Bir tüh vardı güne de onun yer. Tükürdü. <gülüyor> Ölen dedi. Aslını inkar eden haram zededir. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanmadı. Kesin inanmadı yani. <gülüyor> Adam zaten yazmış yani. Bu bizim köyden aldılar. E, filmde oynattılar diye tahmin ediyorum. <gülüyor> sen şimdi bu... Efendim, yani gelecek parçaya gönderme yapıyorum ama ondan evvel... Ben ama Urfa'da öğrendim ha, bilmiyordum hiçbir şey. Vallahi Urfa'da öğrendim yani. Hayatı da, Anadolu'yu da, köklerimi de orada öğrendim bu arada. Evet, Uğur Yüceli, Can Kozvi'yi dinliyorsunuz. Dinleyici destek adlı 0212 343 41 41 açıkladığı destek vermenizi bekliyoruz. Ve Uğur Yüceli dinliyoruz Anadolu'dan bir poyrat... Zalim fenek sineme, vurma beni. Taś mı sandın, taś Bey, gele. Na na na na na na na na. Radyo 0212 343 4141. 41. Desteklerinizi bekliyoruz. Ak abi destur, destur dedi. dedi Açık radyo dinleyici destek attı bu arada 0212 343 41 41 Uğur Rücal Can dinliyorsunuz Şu anda Akı Gündüz'ün bir taksim Akı üzerine çalmaya oraya, başlayacaklar Oraya dönüyorum Olu, can Uğur güzel çok teşekkürler Sağ olun. Evet, can uğurcum şu eski yeşil datlarını buldum ya hani sana haber ver. Evet. Ben, ben de oldu belliydi de hani yıllardır 20 senedir bir yerlerde sandıkların içinde falan. Aynı zamanda da ondan da bir 10 senelik yani bugüne göre 28-29 senelik 30 senelik diyelim bir e, eski kayıtlar kasette vardı. Evet. Ondan sonra Ben bunu bir korkuyla şey götürdüm. Ya dedim bu hani kasetlerde ne oluyor? High endler gidiyor. Hani tiz hmm. gidiyor falan. Bu babacım istiyorlarına şey götürdüm. Ve bunu kurtardık. Bu da şey. Matrak bir şeydir. Hani çok kısa geçiyorum. Hani sen Boston'da eğitimi bitirmiş. New York'a taşınmış. Geldi bana bir hafta sonu. bahar ayları. 86'dan. Geldi abi 100 dolarım var mı dedi. Var yani çıkarırım yani hani kirada iki, iki ay, ay gel, gel, gel, gel, falan da işte ben de 100 dolara var abi dedi. Ayrık olman şehirde dedi. Ayrık olman o zaman bir basçı arkadaşımız siyahi e, Tony Williams grubunda çalıyor evvelde Arplake'de çalıyordu bir günle Boston'a geliyormuş. Aydin de bunu duymuş. Yok da? sen hiç. de bir şey anlatıyorsun böyle. Dost evsizkiden, ona Fulaver'den, oradan falan. Gerçekten adamlar öyle yani. Caz caz dünyası için. Yani senin bir bir senin böyle bir şey müzisyen iyi olmasın da He. çaldığın adamlar da İyi adamlarmış yani. Benim. Ne? <gülüyor> Edebiyat. <gülüyor> <gülüyor> Her literatüre girerler. Canlı... Bu herif zaten öyle enteresan bir ayeti var ama. Şimdi can... Konuşmuyor tabii. Hikayenin can alıcı noktası orası değil. Ayrıca dedi bir gün şey de geliyor. Gel senden 100 lira, benden 100 dolar, 200 dolar. Ersan'da vereceğiz. Bir saat şeye gireceğiz dedi. Allah ne verdiyse first take çalacağız. Hakikaten de girdik. Second take yok yani. Cebinden para vererek girelim. Cebinden para vererek girelim. Abi bu ne kadar onurlu bir Daha şey ya. Daha ca canalı ciğeri orada İnan değil. Dur i̇nancımız dur var demek ki. <gülüyor> bilmiyorsun da. Çaldık abi. Sonra kasetleri dinledik verdiler. Biz bunların masterını alalım dedi. Gittik adam el suanda masterı verin dedi. E, verin bin dolar dedi. Dedim ne biliyordum yani öyle öyle bir şey yok yani. Bugü nights. <gülüyor> bugün nights bugün filme O zaman geçmiş olsun dedi. <gülüyor> ben kaldım mı 30 senelik de maksimum şeyli. Peter Steppere gittim abi dedim yani Allah seni şey yapsın şu kadar teknoloji şey biliyorsun 30 senede ben böyle bir şey görmedim Kurtardı bu kaydı tamam mı? Mono stereo bile değil. master'ını paramız olmadığı için alamadığımız aslında normalde short chartlarda o zaman pekala bir ...hani lok, lokal şeyden çıkacak... ...yirmi yaşındaki bir dahi... Hı -hı. ve ...arkadaşlarının bir kaydı yani. Evet. Aydın neredeyse kısa pato... ...yirmi beş yaşında abi. Ee, ne dinleyelim? Şu... Up, ...Tune Up diye bir parça var. Tamam. 1986... Abi, ab tune Up, up Ayrak Olman, Can Konzu, Aydın Esen. Dinliyoruz. 1986 kaydedildiğiniz hiçbir e, plak şeklinden daha basılmamış, taze arşivlerden bulunmuş bir kayıt. E, Aydın Esen Piyano, Ayra Coleman, şey Bas, Can Kozu Davul, Uğur Yücel, e, Can Kozu programdayız. Dinleyici destek attı, numaramızı tekrarlıyoruz 0212-343-4141 desteklerinizi bekliyoruz. Biz çok keyifli bir, bir saat yaşadık, evet. iyi geceler.